İyi akşamlar. Müzik iki ayrılır. Ben Güray Özgay. Ben Tutankamon. Bir kere daha 94.9 Açık Radyo'da sizlere sadece iyi müzik çalmak ve çaldığımız her şey hakkında ileri geri konuşmak üzere buradayız. Bugün Müzik iki ayrılırın 51. bölümünü... 51 kere maşallah. 51 kere maşallah. Çok güzel bir kağıt oyunudur. 51. bölümümüzün... Konusu e, yolculuk olarak belirlenmiş. Nefis bir konu. Evet. Önümüzdeki bir saat boyunca size yolculuktan bahsedeceğiz. E, konu belirlenmeden önce seçmiş olmamıza rağmen e, ne tesadüf. Çalacağımız şarkıların hepsi yolculukla ilgili. Ve bunların bize çağrıştıklığı her şeyden de bahsediyor olacağız. E, yolculuklar hakkında konuşmaya şimdi mi başlamak istersin yoksa ilk şarkımızdan sonra mı? Ben aslında programdan önce başlamıştım konuşmaya. Kaldığım yerden devam edeyim. Tamam. Sonra... <gülüyor> Adam demesin mi? Yani? Şimdi yolculuk deyince yolculukla ikiye ayrılır. Tabii ki. Ee, bir insanın e, dış alemde dünyada bir noktadan başka bir noktaya gidişini betimler. Bu Yolculuğun tanımı bu Bu entelektüel vurgulamamla nasıl sizce? Mükemmel. Bir de insanın kendi içinde... ...bir noktadan bir noktaya gitmesini betimler. Hmm, spiritüel yolculuk. Artık. Öyle de diyebilirim Evet. Tamam. E, bu konuda e, yazılmış... E, ...benim birkaç kitabım var... E, ...bunlardan en ünlüsü... ...Türkiye'de yayınlanmadı... ...Amerika'da çok sattı yalnız... ...Kestanenin Yolculuğu. <gülüyor> Güzel bir... Şey. <gülüyor> Bugün programdan önce kestane getirmemle hiç alakası yok değil mi? Ee, tamamen tesadüf <gülüyor> ama tabi evren böyle tesadüfleri biz bir takım dersler çıkaralım diye önümüze atmakta. Sağolsun. Peki o zaman bugünkü programımıza e, her zaman olduğu gibi ilk şarkıyla başlayalım. Evet siz bu şarkıyı uzun zamandır çalmak istiyorsunuz. Evet. Bir türlü fırsat olmuyor. Maalesef. E, ünlü Klavyeci Brian Oger'ın 1970'lerde bir araya getirdiği Oblivion Express e, ya da tam adıyla Brian Auger's Oblivion Express grubunun 1974 yılında verdiği bir konserden bu şarkı. E, özellikle olağanüstü insan Feryal Kabil e, çok sever bu albümü. Çünkü e, bir arkası yarın yapmıştık hatırlarsanız. 10 dakika süren bir parçayı 5 haftaya ikişer dakikadan bölerek... E, o da bu albümdendi. Aslında ya e, şimdi aklıma geldi. Keşke o zaman yapsaydık. E, arkası yarın bölümü yerine e, başı geçen haftaydı. İsmini koysaydık daha iyi olurdu, daha ilginç olurdu. O zamanlar da arkası haftaya mı olsa? Çünkü programımız her gün yayınlanmıyor gibi bir tartışma içine girmiştik. Ama başı geçen haftaydı. Da güzelmiş. Evet. Zaman da tersine yolculuk. Bugün de program yolculuk. <gülüyor> evet tabii. Bugün de programımızın sonlarına doğru uzun bir şarkı var. Hiç belli mi olur? Belki onu başı geçen hafta e, köşesine çevirebiliriz. Belli olmaz. Bizim programda ne olacağı belli olmaz. Biz bile bilmiyoruz, evet. <gülüyor> Peki, o zaman şimdi bu 1974 tarihli kayıttan e, yine yolculuk e, teması üzerine yazılmış. Straight ahead. Kafam düzdür. Peki, <gülüyor> öyle olsun. Kafam düzdür isimli eseri dinliyoruz. Straight ahead, straight ahead. Especially for B. And P. Evet Brian Auger's Oblivion Express'ten Straight Ahead tam karşıda isimli eseri dinledik. Böylece yola çıkmış olduk. Şimdi e, müzik ikiye ayrılır program olarak e, ben bir kampanya başlatmak istiyorum. Başlat. Dinleyenlerimize bir soru soruyorum. Ödüllü ayrıca bu sorum. E, ben saçlarımı kestireyim mi kestirmeyeyim mi? E, küçük bir komaoyu yoklaması yaptım. E, tatmin edici olmadı. Niye ya? aslında yüzde yetmiş beş ile kestirme diye bir şey çıktı az önce. Ama olarak. toplumun değişik katmanlarından değişik sosyal seviyelerden insanların fikirlerini bu konuda bilmek istiyorum. Çünkü bir şeye karar vermek için halkımızın değişik katmanlarından efendim değil mi? Peki sadece fikir beyan eden insanlara neye göre ödül vereceksin? Ee, onu daha düşünmedim ama buluruz <gülüyor> bir ödül yani. Peki o zaman... E, Kendimden bu... ödül ver vermem ben. <gülüyor> Bugünün sorusu Tanju saçlarını kestirsin mi kestirmesin mi? <gülüyor> müzik ayrılır at gmail.com e-mail adresimize. Konu hakkında fikir bildirebilirsiniz. Tanju'nun neye benzediğini merak ediyorsanız da... müzik Biliyorlardır, biliyorlardır. Iki... Ya... Mutlaka da. E, belki uzun zamandır görmemiş olanlar vardır. Onlar zaten bir şey söylemez müzikikiyayrılır.tumblr.com sitesinde kendisinin bolca fotoğrafı ve videosu mevcut. Akvaryum demişken? Daha akvaryuma gelmedik dur. Ee, sırada yine çok uzun zamandır çalmak istediğim bir başka parça var. Tabii ben şimdi parça getiremiyorum. Sana gün doğdu. Aynen öyle. <gülüyor> ee, bunu geçen hafta da getirdim ama geçen hafta çenemiz düştüğü için çalamamıştık. Biraz şarkının uzun olmasının da etkisi var bunda tabi. E, 1930'da Harold Arlen tarafından bestelenmiş, sözleri de Ted Koehler tarafından yazılmış müthiş bir caz standartı var. Get Happy. Benim pek sevdiğim standartlardandır. E, nasıl meşhur oluyor bu şarkı? 1950'de Judy Garland Summerstock filminde söylüyor zaten şarkıyı bilen herkes de Judy Garland versiyonuyla bilir. Yıllar sonra benim hayatıma bu şarkının tekrar girişi Jane Tekrar Hor derken 1950'de bir kere girmişti de. Hayır. Aa. Benim hayatıma doğal olarak ben doğduktan sonra giriyor şarkı da. Yıllar sonra bir şarkıyı Hatırlamama vesile olan olaydan bahsedeceğim. Jane Horrocks'un oynadığı Little Voice isimli filmi seyrettim. Jane Horrocks çok acayip bir kadın. Ee, ...olağanüstü taklitler yapabiliyor... ...ve taklit ettiği insanlar arasında... şöyle Bessie, Judy Garland, Marilyn Monroe... E, ...işte Marlene Dietrich... ...gibi... E, ...isimler var. Bu filmin final sahnesinin... ...daha doğrusu... ...bütün olayların düğümlendiği... ...bir önemli sahne Katar. var. Orada da harika bir... ...caz standartları, potpourisi yaparken... E, ...finalinde... ...Get Happy söylüyor. Ben de vay ne güzel şarkıydı diye o zaman şarkıyı tekrar hayatıma almıştım. Onu söyleyecektim. Çok Hatta gereksiz. Bir, çok gereksiz bir bilgi verdin değil mi? Neyse efendim. Ee, şimdi kalkıp da Get Happy Judy Garland'ın veya Carol Orquesta çalacak değiliz bu kadar. Tabii. Lafın üstüne. Tabii. Zaten caz standartlarını öyle standart bir şekilde çalmak müzik keyidir. Eee felsefesine felsefesine uymasın. aykırı. Ne yapıyoruz? Bu şarkıyı alıp ...sanki Çinceymiş... ...veya Çin'de yazılmış... ...çasına çalan... ...olağanüstü bir piyaniste... ...başvuruyoruz. Brad Meldau. Evet, e, biz, biz bu başvuruyu... ...aslında baya birkaç ay önce yaptık. Ancak cevap verdi, ben yoğun bir insan ya. tabii. Brad Meldau... ...olağanüstü bir piyanist. Üç kişilik bir grubu var. Kontrabass, davul ve... ...piyano da kendisinden oluşan... Aslında o zaman grup iki kişi Kendisi harcı evet Brad Maldow Trio diye geçiyorlar ya O yüzden öyle dedim Trio mu Trio mu Artık öyle bilemeyeceğim Peki. Susuyorum ee, Brad Maldow Trio 2004'te Anything Goes diye bir albüm Çıkarttı Orada da bu Get Happy'nin Baya fantastik bir yorumu var Onu getirdim ben de İyi olmuş Get Happy'nin yolculukla ne alakası var? Diyecek bazı dinleyenlerimiz. Ben de cevap vereceğim. Buyurun. Ee, bazı insanlar e, Get Happy yani mutlu ol. Bazı insanlar yolculuğu mutlu olacakları bir yere varmak için yaparlar. Tebdili ee, mekanında ferahlık vardır. Ve fakat e, ana mesele yolculuğu yaparken mutlu olmaktır. Vay. Çünkü e, eğer yolculuğu yaparken mutlu olamıyorsanız, vardığınız yerde de mutlu olamazsınız. Çünkü mutlu olmak e, bir yere bağlı değildir, size bağlıdır. Dolayısıyla yolculukta mutlu olmaya çalışmak daha hayırlıdır. Ee, Bunu o zaman müzik iki yerleri, aforizmaları arasına alıyorum. Evet, aforizması bu, bforizmasını da önümüzdeki hafta yapacağım. Tamamdır. Brad Melda atıyor, get happy. Red Meldow Trio'dan Get Happy dinledik. Evet, nefis bir yorummuş hakikaten. Dedim. Değil. Yani, boşuna o kadar övmüyorum girişinden. Evet, nefis. Ee, evet. Müzik iki ayrılır, aforizması. Ee, Kisvesi altında. Bunun da bir yolculuk şarkısı olduğunu. Tabii ki. Bir kere daha altını çizelim. Her şeyi her şeye bağlayabilecek delilikteyiz <gülüyor> Kesinlikle Bulunduğunuz yerden memnun değilseniz ya Dün öyle bir şey okudum çok güzeldi Bulunduğunuz yeri beğenmiyorsanız değiştirin Çünkü siz ağaç değilsiniz diye bir şey okudum ee, fak Ve fakat e, ben katılmıyorum Niye ağaç mısın? Yani ben ağaçları çok severim ve ağaçlara çok özenirim Tamam ama işte Ağaç olunca bulunduğun yerden memnun değilsen orada kalıyorsun. Aslında ağaçlar bulundukları yerleri değiştiriyorlar. Ama çok sabırlı ya bir şekilde şey. ve e, dikey olarak. Vay! O da güzelmiş. Ee, ayrıca ağaçların taşınması da mümkün ama kendi istekleriyle olmuyor maalesef. Neyse. Şimdi yolculuk molculuk derken e, müzik iki ayrılır olarak... Geldik akvaryuma. Yaklaşık iki aydır bir başka yolculuk içerisindeyiz. Evet. Bir James Bond yolculuğumuz söz konusuydı biliyorsun. Yavaş yavaş da sonuna yaklaşıyoruz. Evet. Haftaya e, tamamen James Bond e, müziklerinden yaptığımız <gülüyor> remixlerle e, 52. programı yapacağız. Vay. Yapabilir miyiz sence öyle bir şey? Bilmiyorum. Deneyeceğim ben. <gülüyor> Peki. E, James Bond köşesine başlamadan önce olağanüstü insan Feryal Kabil'den yine köşenin Feryal Kabil tarafından hazırlanmış yarı canlı jingle'ına girmesini rica edeceğiz. Evet köşesi Bond köşesinde bugünkü konuğumuz Tom Jones, Gal Kaplan'ı. Evet. 1965 tarihinde yayınlanan 4 numaralı James Bond filmi Thunderball. Ee, üniversite <gülüyor> yıllarım Tom Jones'un ceketini çıkarmasını taklit etmekle geçti. <gülüyor> Bu yolda çok ceket harcadım. Ee, karşılığında da pek bir şey kazandım söylenemez. Hala yapabiliyor musun bunu? Ee, bilmem e, uzun zamandır denemiyorum ama tabi... Gör, görmek istiyorum çünkü ee, be, tabii benim üniversite hayatı 13 yıl o, sürdüğü için baya kusursuz hale gelmiş kusursuz hale getirdim fakat e, daha sonra jubilevi yaptım işte e, ondan beri de elime ceket almıyorum <gülüyor> jubile ateş peki ee, hemen hemen bütün James Bond filmleri gibi. Bütün James Bond filmleri derken e, say, Hepsini kastediyorsun. Saygın James Bond filmlerini kastediyorum. E, bu filmin müzikleri de John Barry tarafından yapılmış durumda. Zaten bu şarkıyı da Tom Jones ve John Barry beraber e, yazmışlar. Şarkının sözleri Don Black tarafından yazılmış. Önümdeki notlara bakıyorum bir yandan. Tom Jones e, şarkının bir yerinde bayağı ...yüksekçe bir şey var... E, ...vokal anı var... ...ince bir nota... ...Tom, Tom Jones için bile zor bir nota... E, ...bayılmış... ...kayıt sırasında... Ya parça çok güzel herhalde... ...ona bayılmış olmalı... ...şöyle demiş... E, ...gözlerimi kapadım... ...o yüksek e, notayı... ...o kadar uzun söylemişim ki... E, ...gözlerimi açtığımda o da dönüyordu... <gülüyor> diye bir e, röportaj vermiş. Bu kadar. Başka o, notlarım da var ama önemli değiller. O zaman geliniz tandoor boldan Thunderball. Tom Jones'tan tandoor Walk He acts While other men Just talk He looks At this world And wants it all So he So he strikes success his knee Orkestranın bu son uzun notası sırasında... ...birileri Tom Jones'a kolonya koyulduklar. <gülüyor> <gülüyor> e, bu film ve soundtrack ile ilgili... E, ...demin önemli olmadığını iddia ettiğim... E, ...itiraf ediyorum, bulamadım şarkıdan sonra söylerim... ...diye ertelediğim not şuydu. E, John Berry Şimdi Thunderball çok muğlak bir isim tabii... E, ...bu kadar genel... ...geçer bir şey, tema üzerine... ...bir şarkı yazmayı reddetmiş. Ve de Mr. Kiss Kiss... ...Bang Bang... <gülüyor> ...diye bir şarkı yazmış. İlk önce Shirley Bassey'e... ...kaydettirmişler. Sonra... Diana Warwick'e bir kere daha... ...söyletmişler. Ve o versiyonunu... ...kullanmaya karar vermişler. Ve Thunderball filminin ana şarkısı... ...olacakmış. Ama... ...United Artists firması... ...ısrar etmiş... İlk üç filmde olduğu üzere bunda da asıl şarkı filmin i̇smi. adıyla aynı adı taşıyacak diye. Zaten bu adet e, hala da Bond filmlerinde şeyi sürdürüyor. Son birkaç filmde dikkat etmedim. Öyle midir bilmiyorum ama Bond şarkısı dediğin filmle aynı ismi taşır. Bunun üzerine John Barry oturmuş Thunderball diye işte bir şarkı daha yazmış. E, ve de bu sefer... Tom Jones'a söyletmeye karar vermişler. Ee, bu Shirley Bassey ve Diane Warwick'in kaydettiği Mr. Kiss Kiss Bang Bang kayıtları da 1990'lara kadar saklı tutulmuş. Çok daha sonra yayınlamışlar. Bir yaklaşık 25 sene, 30 sene sonra. Buydu. Sizden demin sakladığım notlar. İyi oldu bunları öğrendiğim. Çok meraklanmıştım çünkü. Tabii. Böylece köşesi Bond köşesinin ee, sondan bir önceki bölümünü de geride bıraktık Önümüzdeki hafta e, 52. yani birinci senemizi dolduran programı yaparken Köşesi Bond Köşesi'ne de son bir Bond şarkısıyla veda edeceğiz e, Artık başka köşelere yelken açacağız Bu arada e, Feryal koşarak gelip bize camlar şöyle sert bir şekilde baktı Köşesi Bond Köşesi biteceği için üzülerek mi? Baktı. Doğru mu anladım? Ha. Tabii. Ekolu mikrofondan köşesi bond köşesi demek her hafta çok hoşuna gidiyor ondan. Evet. Evet anlamında kafasını sallıyor. Dinleyicilerimize belirtelim. Şimdi. Şimdi. Yolculuk. Yolculuk. İkiyi ayırdık. spiritüel yolculuklar ve gerçekten dünya üzerinde yaptığımız fiziksel yolculuklar. Aslında ikisi birbirinden pek ayrılmıyor. Ee... Bir yolculuk ikisi birden de olabilir değil mi? Eğer sadece bir yere ulaşmak için yer değiştiriyorsanız buna yolculuk denemiyor. Seyahat? Ya bu aslında Turizm. bir şey, herhangi bir şey değil. Bu yaşamın sıradan bir parçası oluyor. Yer değiştirme. Evet tuvalete gitmek de o zaman bir yolculuk olur ama aslında yolculuk dediğiniz <gülüyor> zaman yani hem hayatta hem ruhta bir yol kat etmek gerekir. Ama eğer diyorsanız ki tuvalete giderken de ben bir takım gelişmeler içindeyim o zaman o da bir yolculuk tabii. Ee, ben tabii ki bir takım gelişmeler içindeyim ama yani benim üzerimden konuşmayalım. Evet tabii yani tuvalete giderken de insan e, birazdan mutlu olacağı için seviniyor olabilir. Ama benim bahsettiğim e, e, dünyada yapılan yolculuk sırasında insanın kendi içinde de bir, bir şeylerin değişmesi... Ki o da çok hoş bir duygudur. Yani e, sabah kalkıp işte nasıl bir yolculuk yapıyorsanız ki ben arabayla yapmayı tercih ederim. Arabaya binip şöyle biraz yol aldıktan sonra insan içinde çok değişik güzel şeyler oluşur. Yani insan kendini biraz özgür hisseder. E, yolculuk yapmanın kendisini hisseder. İstediği zaman durur, istediği zaman gider. Ee, yolculuk sırasında özgürlük önemli ee, yani, Düşünür araba, Arabayla e, yolculuk yapmayı seviyorum dediğin için e, Aklıma geldi evet. Daha fani bir şeyden bahsedeceğim Kusura Tabii. bakma ama e, Son zamanlarda e, sık olarak yolculuk yaptığım için söylüyorum Yolculuk içerisinde eğer kontrol sende değilse Yine de belli bir takım özgürlüklerin olması çok önemli e, Son bir aydır her hafta e, Ankara'ya gidiyorum geliyorum e, trenle gidiyorum otobüsle dönüyorum trenle yaptığım gidiş yolculukları olağanüstü geçerken otobüsle yaptığım dönüş yolculukları da kendimi jiletleme <gülüyor> safhasına geliyorum sıkıntıda işte bence o dönüşte yaptığın şey yolculuk değil evet. gönülsüz yer değiştirme Gönül, aslında çok gönüllü bir yer değiştirme Ankara'dan İstanbul'a geldiğim için Hı. ama e, bütün Ankaralı dinleyicileri karşıma alma pahasına <gülüyor> bunu bir kere daha söyleyeceğim aslında ben e, yolculuğu o kadar çok seviyorum ki e, bir Eskişehir seyahatim sırasında e, Ankara üzerinden dolaşmışlığım var. Hmm. Sadece sapağı... yolculuk devam etsin. Ha, yani sapa kaçırdığın için. Ya onun tabii kibarcısını sevdim. <gülüyor> tamam güzel. Ee, Ayrıca seninle yaptığımız Kırklareli yolculuğunu da hatırlatmak isterim. Sabah dokuzda kapına dayandığımızda ne bu kadar erken gideceğimizi bilseydim hayatta gelmezdim diye evden çıktığını da evet. hatırlatmak istiyorum. Bir de e, Çeşme'ye yaptığımız yolculuk vardır ki... Evet, grupçak konser vermeye giderkenki yolculuğumuz o da güzeldi. Bak o e, kelimenin tam anlamıyla yolculuk. Çünkü o, o yolculuktan ben başka bir adam olarak döndüm. E, benim o yolculukla ilgili en e, şaşırdığım şey... E, ...sizin bizden dört hatta beş saat sonra çıkıp bizden önce varmanızdı. Büyük ihtimalle biz yolculuk yapıyorduk, siz yer değiştiriyordunuz. E, evet, ben çok disiplinli bir insan olduğum için şu saatte çıkılacak, bu saatte orada olunacak. Çünkü orada şunların şunların yapılması gerekiyor gibi hastalıklı bir programla yola çıkmışımdır büyük bir ihtimalle. Peki, ne, nefis bir şey seçmişsiniz hakikaten. Aslında Takdir bu gruptan ediyorum. başka bir şey seçseydik tam yol meselesine bağlanacaktı Çünkü dünyanın her yerinde araba oldu, ve öyle. motosiklet kullanan insanlar yol deyince o şarkıyı dinliyorlar. Evet, ödüllü sorumuz o şarkı nedir? Hadi bakalım, ödüllü sorumuz olsun. Dünyanın her yerinde araba ve motosikletle yola çıkan insanlar biraz sonra çalacağımız gruptan hangi şarkıyı dinleyerek yola çıkıyorlar? Ödülümüz evet, de... ödülümüz de bir Harley Davidson. <gülüyor> ödülümüz her zamanki gibi programımızın jinglının editlenmemiş hali. Şimdi 1968 yılında piyasaya çıkan Wolf isimli albüm ki tesadüfe bak grubuna da Steppenwolf e, Bence kapanış... bilerek yaptılar Evet tesadüf olamaz böylesi e, Albümün kapanış şarkısı Deve Kuşu The Ostrich Nefis Peki dinleyelim I'm Yolculukla ilgili en önemli şeyi söylemiş olduk böylece. Eğer bir yolculuğa çıkıyorsanız tercihen arabayla tabii çıkıyorsanız en önemli şey Stephen albüm 1968. Evet. O yolun nasıl geçtiğini bilemiyor insan. Tabii insanın hayat içinde zaman zaman çıktığı yolculuklar var. Yola çıkarken niyet ettiği şeyle Yolda yaşadıkları hiçbir zaman birbirini tutmuyor. Ee, yol sırasında da insan e, değişik ruh hallerine kapılabiliyor. E, bunların toplamıdır aslında yolculuğun amacı. Aynen, Bazen evet. e, yol çok güzel olur. Gün, günlük gülistanlık olur. E, güzel bir yolda ilerlersiniz. Bazen dar sapa bir yola saparsınız. A, yani aracınız araç derken... Bedeniniz ve ruhunuz e, birazcık sıkıntı yaşayabilir, e, yaralanır, belirlenir. Ama sonuçta e, o da yolculuğun bir parçasıdır. E, hiçbir Yolculuğun hiçbir noktasında e, neden diye sormaya e, gerek yoktur. Çünkü e, neden diye sormaya başlarsanız yolculuk amacından sapar. Aynen öyle. Bu kadar mı? E, aslında 12 ciltlik daha söyleyeceğim <gülüyor> laf var ama bu kadarı yeterli bence Peki, sıradaki şarkıyı senin için getirdim Ama çok dolan başlı yoldan getirdim Evet evet Sen, görüyorum Senin e, en sevdiğin şarkılardan bir tanesi Thinize'nin Still in Love With You isimli parçası Hatta en sevdiğim parça diyebiliriz Peki. neredeyse Bu şarkının adı da I'm Still in Love With You ama öbür şarkıyla hiç alakası yok Sadece isimleri benziyor diye, hoşuna gider diye düşündüm Allah güzel. Peki. Size bugün e, Duke Robillard ile veda edeceğiz. Ünlü Amerikan blues gitaristi. Yine 2004 yılından bir albüm. Adı Blue Mood. E, T-Bone Walker'a saygı duruşu şeklinde. E, albümün geneli tam T-Bone Walker şafılları ve bugileri ile geçerken e, I'm Still In Love With You diye 9 dakika süren bayağı Sıkı bir balad var. E, gitar sololar, piyano sololar, saksafon sololarla bezenmiş. Müzik İki Yaylıların 51. bölümünü yolculuk konusuyla harcadık. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> e, Duke Robillard'la da bitiriyoruz. Önümüzdeki hafta birinci senemizi kutladığımız 52. bölüm e, köşesi Bond köşesinin son bölümü. Ve yine saçma sapan bir konu ve o konu hakkında şarkılarla karşınızda olacağız. Var mı son bir sözün? Yok. Peki iyi akşamlar. İyi akşamlar. to walk with you, I'd like to talk to you, everything you say just thrills me through and through, yes darling, I'm still in love with you. often wonder why I always sit inside <laughs> just at the thought of a girl like you you've left me <laughs> that's why I'm lonely and blue know that I love you, baby, and I try to be true. Now, I'm not going to break your heart now, baby, or do anything that will make us part.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 you baby i am still in love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 I'd like to talk to you, everything you say just brings me through, through, yes, darling sunanlar... ...Güray Oskay, Tanju ve Eren. <gülüyor> Katkıları için... ...Ipsos KMG'ye teşekkür ederiz.